Açık Yeşil başlıyor. Ben Ömer Madra. Ümit Şahin yok bugün. Benimle yürüteceğiz. Mecburen tek kişi olarak yürüteceğiz. Destekçimiz Rauf Kölsemen'e de çok teşekkür ederek başlayalım. <gülüyor> Elimizde kalan bazı haberler vardı. Açık Gazete'de çok yoğun bir program olduğu için bir kısmını söyleme fırsatımız bulamadı. bulamamıştık. Sadece başlıklarla geçeyim. Ondan sonra da Bill McKebon'un Oldukça önemli bir rakamlara ilişkin kapsamlı bir makalesi vardı. Onu sizinle paylaşmaya çalışayım, özetlemeye çalışayım daha doğrusu. Şimdi bir kere dünya genelinde sıcaklıkların artmasının çok yükseldiği görülüyor. Ortalama üzerinde seyrediyor Mart ayı. Sıcaklıklar üst üste 20. yüzyıl ortalamasının üzerinde seyrettiği 529. ay olarak da kayıtlara, tarihe geçmiş. yani El Niño akıntısı akımı dolaşımı daha devreye girmeden, yani güney salınımı da diyorlar, ona e, yani El Niño ve La Niña arasında salınan kapsayıcı bir model var. El Niño, güney salınımı, Enso diye kısaltılıyor. O şu anda nötr durumda olduğu belirtiliyor Yeşil Gazete'nin haberinde. Yani Dünya Meteoroloji Örgütü'nün aktardığı ve Kopernikus iklim değişikliği hizmeti verilerine göre durgun bir hava modeli gözleniyor. Ama ayın böl büyük bölümünde normalden serin e, sıcaklıkların yaşandığı batı Amerika Birleşik Devletleri dışında Mart ayı boyunca dünyanın her yerinde neredeyse her yerindeki sıcaklıkların ortalamanın birkaç derece üzerinde seyrettiğini gösteriyorlar. DMO'nun ve Kopernikus'un verileri bu çok endişe verici ve El Niño denen olayla La Niña denen olay arasında birisi serinletici birisi de ısıtıcı yani e, El Niño kuvvetlendiriyor La Niña da serinletiyor ama La Niña bitiyor artık El Niño güney salınımı nötr durumda yani daha, ne daha sıcağa ne de daha soğuğa yönelik belirgin bir itici güç yok. Şimdi sıcaklıklar 2-3 noktalar ortasında ama asıl kaydedilen sıcaklıkların endişe olması da bundan kaynaklanıyor deniyor haberde. Eşil Gazete haberinde. E, El Niño gelince gelirse 2023 en sıcak yıl olabilir deniyor. Bu da çok endişe verici. Yani geçen, geçen ay dünya çapında kaydedilen en sıcak 4. Şubat ayıydı. Ondan önce Ocak en sıcak 7. Ocak olmuştu. Yani La Niña'yı da La Niña'nın da ısınmayı baskıladığı göz önünde olursa yaklaşmakta olan El Niño modelinin önümüzdeki aylarda gezegeni pecih bir duruma sıcaklık rekorları listesinde üst sıralara taşıması çok muhtemel görünüyor diyor haberde ve bu da Fevkalade bir rekordan dolayı şey yapamayız yani sevinecek bir hal yok. Mart ayı ortasında ortalama okyanus suyu sıcaklıkları ilk kez 21 dereceyi aştı. Deniz buzlarında da güney okyanusunun bütün kesimlerinde ortalamanın çok altındaydı Mart'ta. Yağışlara gelince de Mart'ın yağış özetine bakıldığı zaman da Kuzey Avrupa'yla Türkiye'nin kuzeyinde kalan bölgede ve batıdan kuzeydoğuya uzanan bir şeritte ortalamanın üzerinde yağış görüldü. Ama İspanya, Portekiz, İber Yarımadası'nın çoğu, Alpler yayı, <gülüyor> Orta Avrupa bazı bölümleri, Doğu Balkanlar ve Hazar denizinin de Kuzey Batı kıyısında da orman yangınları hele İspanya'yı vermiştik zaten vermeye çalışıyoruz. Devam ediyor ve çok Tamamen mevsim dışı korkunç orman yangınları var, 20 bin hektarında 40 bin hatta yandı e, haberleri geliyordu. Böyle devam eden kuraklık yaşanan yerler var. Öte yandan bir diğer haberde gene sel vurdu, deprem bölgelerinde geçen ay sel felaketi yaşanmıştı Urfa ve Adıyaman'da sağanak yağış e, gene aynı yerde. Cadde ve sokakları göle çevirdi. Artı gerçeğin bir haberi vardı. Ev ve iş yerlerinin sular bastı. Çadır kent denen bölgeler zaten çok mahrumiyet bölgesi eskilerin deyişiyle. O bir de üstüne üstlük bir kez daha su içinde kalıyor. Urfa'da da kaygınlaşması dolayısıyla yolun... Bir kaza gerçekleşmiş ve 3 kişinin de yaralandığı haberi var. Hatta Adıyaman'ın bir depremzede sosyal medya hesabında su içinde kalan çadırların fotoğraflarını paylaşmış. Ve şey diyor, buna açık gazetede deyinme fırsatı bulmuştuk buna bir cümleyle. İnternet yok, altyapı yok, göz ardı ediliyoruz gene. Ölürsek kimse kader demesin, hakkımı helal etmiyorum diye tepkisini vermişti ve çeşitli ilçelerde Halpeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç'ta da ekili tarlalar da su altında kalmış ve yeterli müdahale olmadığından şikayet ediyorlar. Bir başka yeni kaygı verici faaliyetlerde Ukrayna ile ilgili Deutsche haberinde Rusya Kuzey Kutup bölgesinde Arktik'te kendisinin Kuzey Buz Denizi'nde sınırları var. Askeri tatbikata başlamış durumda ve Arktik Kuzey Buz Denizi'nde Rusya'nın donanması pazar gecesi açıkladı. 1800 askerin 15 geminin ve 40 hava şeyin, yani uçağın da savaş uçağının katıldığı bir şey kuzey donanması deniyor buna bir tatbikat yapılıyor. Bu ve şimdi buzların erimesiyle, sıcaklıkların artışıyla kolay da tırnak içinde kolay bir duruma geldi. Oralarda tatbikat yapmak, araştırma, maden araması filan da. Yani NATO güçleri de yapıyor aynı bölgede, Kuzey Kutup bölgesinde, Arktik bölgede. Yani Ukrayna dolayısıyla Rusya'nın tam... Teşekküllü istilasından sonra zaten NATO'da yapmıştı. Sonuç olarak iklim değişikliği sebebiyle pasaj çok daha kolay oldu. Atlantik, yani Atlas ve Pasifik okyanusları arasında. Dolayısıyla bir de bu ekleniyor. Bu da giderek kötü haberler listesine bir diğerini ekliyoruz. Exxon'un yeni gelişmiş... Gelişmiş Geri Dönüşüm dedikleri yani dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Exxon Mobil'in Gelişmiş Geri Dönüşüm Tesisi diye adlandırdığı ve çok yeni piyasaya sunduğu daha doğrusu devreye soktuğu, ekonomiye soktuğu bir şey var. Tehlikeli kirleticiler ürettiği ve petrol devlerinin yeni plastik ürünler üretebilmek için zemin oluşturduğu konusunda da çevre savunucularından uyarılar var. Yani endişeler büyüyor. Guardian'ın aktardığına göre ExxonMobil ayrıca dünya çapındaki diğer birçok üretim tesisinde de kimyasal geri dönüşüm tesisleri kurmayı planladığını söylüyormuş. Bütçeyi henüz taahhüt etmemiş ama şu anda Louisiana, Illinois, Belçika, Singapur ve diğer bölgelerdeki sahaları değerlendiriyormuş ve yani öyle deniyor ki büyük şeyleri var şunu yapacağım bunu yapacağım diye sözler söylüyor 2026 sonuna kadar yani 3 senenin sonunda her yıl yaklaşık 450 bin ton plastik işleyecek kapasitede kimyasal geri dönüşüm kapasitesine sahip olmayı umuyoruz ama bu miktar Exxon Mobil'in zaten Exxon Mobil fosil yakın, yani petrol petrolden ürüyor zaten bütün plastikte yani ürün. Exxon Mobil'in ürettiği plastik miktarının yanında bu sözünü ettiği şey temizlik faaliyeti solda sıfır kalıyor diyorlar. Yani Mindiru Vakfı diye bir hayır kuruluşu yakın tarihli bir raporuna göre Exxon Mobil yalnızca 2021'de sene önce 6 milyon ton yeni tek kullanımlık plastik üreterek ki bunun en tehlikeli madde olduğunu da söylüyorlar zaten uzmanlar. Ee, 6 milyon ton yeni tek kullanımlık plastik üreterek diğer tüm petrokimya şirketlerini de solda sıfır yani geride bırakmış. Geri dönüşümün çevresel maliyeti daha da ağır olduğunu söyleyen çok ürküyle ürpertici bir takım verilerin bulunduğu bir durum bu. Kötü haberler. Bir de şeyle ozon tabakasını incelten Montréal Sözleşmesi ile çok kolaylaştırılmıştır. Ta 1987'de Montréal Protokolü sözleşmesi değil de protokolü deniyor. Onun strate, stratosferin üst katmanlarında bulunan zararlı morötesi UV radyasyonu emerek Ozon tabakasının tükenmesine yol açan kloroflorokarbonların atmosfere salınmasına yönelik sınırlamalar getirmişti. Ve çok madde için işe yaramış ve ozon tabakasında yavaş da olsa bir iyileşme kaydedilmişti. Ozon deliği diye tabir ediliyordu delik olmamakla beraber. Yani bu sebeple de hem şaşırmış bilim insanları hem de Atmosferik konsantrasyonlarında bu kloroflorokarbonların CFC deniyor. Ee, son artışlar bilim insanlarını hem şaşırtmış hem de kaygı vermiş durumda. Gizemli bir artış deniyor. Ne oldu çözülebilmiş değil. Çok kapsamlı bir haber var Yeşil Gazete'de. Bilgilenen arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz onunla oraya bakabilirler. Ee, bir tek iyi haber diye bir şey e, verilebilecek olursa da e, şeyde ilk defa Amerika e, Birleşik Devletleri'nin tarihinde bilinebildiği kadarıyla bir Amerikan sigorta kumpanyası şirketi yani dev bir sigorta şirketi Çab e, şey e, artık bölgede e, petrol ve petrol arama e, faaliyetlerine sigorta yasağı sigorta almayacağım demiş. Burada oldukça önemli bir haber ama kapsamının ne kadar iyi olduğunu, ne kadarını gizlediklerini filan ayrıntılı olarak inceleme fırsatı bulmadık. Jessica Corbett Common Dreams'de bu konuda bir makale kaleme aldı. Belki ayrıntısına girince de başka programlarımızda açık yeşilde. Olmasa bile söyleyebiliriz. Evet şimdi şeyden bahsedelim biraz da. Bill McCabe'nin The Rolling Stone dergisinde 2 Nisan'da bu ay başında çıkan önemli bir yazısı vardı. Yani iklim krizini çözmemiz konusunda anahtar rol oynayacak ya da kilit rol oynayacak. En önemli basit bir matematik problemi var diye başlığı da yani artık son gezegeni kurtarmak için son çabalarımızda bu hikayenin sonunu belirleyecek olan bir takım rakamlar çıkartmış. Yani iklim krizi diyor çok sayıda birçok şeyi ifade ediyor yani küresel kuzey denen zengin ülkelerle küresel güney denen nispeten yoksul hatta bazıları çok yoksul ülkeler arasındaki büyük uçurumları ötesinden geçebilir miyiz? Ya da buna bir çare bulabilir miyiz konusunu gündeme getirdi ve yani kısa vadeli düşünceye dayalı olan siyasi sistemi bir meydan okumaydı bu. Yani geçmişteki bütün bu sömürgecilikten ta başlayan ve gelecekte de bütün başka şeylerde kuraklık açlık savaşlara yol açacak yoksunlaşmaya da yani geçmişten gele, geleceğe büyük uçurumları giderebilecek bir durum var mı diye. Yani bu tabi siyasal ve sosyal bir problemdi ama aynı zamanda özünde bir matematik problemiydi diyor. Yani şöyle yeni verilere göre fosil yakıt endüstrisi daha yani çok ilginç bir şey atmosfer bütçesi içinde 585 gigaton daha karbondioksite yer olduğunu söylüyorlar yeni veriler fosil yakıt endüstrisinin rezervlerinde ve yani hisse senedi sahiplerine de söyledikleri ve bankalarına söyledikleri daha 2795 gigaton ...Luke karbondioksit çıkaracağını e, söylüyorlardı... ...söylüyorlar, tespit etmiş bunu Bill McKebon, Rolling Stone'daki dergisinde... ...şey makalesinde... ...bu yani beş kere... Da, ...vaat ettiklerinden beş kat... ...daha fazla bunu çıkaracak... ...ve yakacak fosil yakıt... ...yani bu matematikten de şu sonucu... ...güçlü sonucu çıkarabiliriz... Fosil yakıt endüstrisi bir haydut çete olsaydı, bir mafya şirketi olsaydı böyle yapardı ancak yani... <gülüyor> Bir de tabii yalnız şirketlere değil şirketler gibi davranan bazı ülkeleri mesela Suudi Arabistan'ı da aklınıza getirebilirsiniz diyor ve eğer sözüne ettikleri önüne, öne sürdükleri plana, iş planına uygulamasalardı hiçbir sorun çıkmazdı bildiğimiz kadarıyla dünya, yeryüzü artık ortadan kalkacaktı. Ya onun yerine çok daha sıcak, çok daha tehlikeli bir dünya gelecekti. Bunu biliyoruz hepimiz diyor. Şimdi bunu ben 10 yıl kadar önce bu Rolling Stone dergisinde bir makalede bu rakamları vermiştim. Şimdi 10 yıl sonra yazdığım yeni makalede daha da gerçekliğin artmış olduğunu görüyoruz ve diyor ki Mark Campanale diye birisi yani NGO sivil e, toplum kuruluşları arasında Londra merkezli Carbon Tracker'dan bir açıklama gelmiş Mark Kamp Kampanali'den ki zaten o 10 yıl önceki rakamları da aynı sivil toplum kuruluşu çevre kuruluşu vermişti. Şimdi yeni e, fosil yakıt endüstrisinin yeni durumlarına göz atan bir e, verileri de sunmuşlar. Carbon Tracker kuruluşu ve diyor ki 3700 ton gigaton karbondioksit bütün e, şu andaki şirketlerin kontrolündeki rezervlerinde kömür gaz ve petrol yanarsa 3700 gigaton karbondioksit boşluğa bırakacak yani atmosfere salacak bu da Bilim insanlarının verdikleri had safhadaki rakamın 10 katı yani Paris İklim Anlaşması'nda sonunda imzalanan bu hedeflerin 10 katına çıkacak diyor. Ve inanılmaz bir şey başka türden de söyleyecek olursak yani bilim insanlarının koyduğu iklim hedeflerini karşılayacaksak. Fosil yakıtların yer altında keşfettiğimiz fosil yakıtların %90'ını tamamen yer altında bırakmak hiçbir şekilde çıkarmamak durumundayız. Ama bugünkü fiyatlar yaklaşık 100 trilyon dolarlık bir e, varlığı parasal varlığı da toprakta bırakmak demek ister. E, bunu da kabul edeceklerini düşün, düşünüyor musunuz bilmiyorum diyor. Bir mahkemin yeni makalesinde. Neden iklim şeyinde ilerleme, iklim krizi konusundaki ilerlemede o kadar büyük bir mücadele verildiğini düşün, anlamak istiyorsanız ve fosil yakıt endüstrisinin niye bu kadar büyük harcama, yani şey yaptığını büyük bir güçle mücadele verdiğini, kavga verdiğini düşün, anlamak istiyorsanız. Şeyi aklınızdan uzak tutmamanızı tavsiye ederim diyor. 100 trilyon dolar. Epey bir inisiyatif diyor. Yani e, görünürde hala bu savaşı kaybetmekte olduğumuz açıkça bu rakamlardan ortaya çıkıyor ama birkaç rakam vereyim Joker olarak kullanalım diyor. Bunun hikayenin sonunu <gülüyor> bu sefer iyi biten bir hikayeye çevirebiliriz. Yani hem bu matematik bizim İçinde bulunduğumuz açmazı çok artırıyor, derinleştiriyor ama bazı noktalardan da bir çıkış yolu gösteriyor. Onlar da şunlar mesela güneş enerjisi megawatt saat olarak 34 dolar olmuş. Bu da yani yatırım bankası Lazardan alınmış. Böyle ortalama. O güneş enerjisi panellerinden sistemlerinden iki tane önemli sonucu var bunun bir tanesi 10 yıl önce olduğundan çok daha düşük düşmüş fiyatı yani yenilenebilir enerjinin fiyatı yüzde 90 düşmüş 34 dolara ikincisi de önemli bir noktada bütün enerji elde edilecek bütün sistemlerden daha ucuz bir yol bu fiyat. Yani hemen kıyaslama yaparsak mesela e, rüzgar enerjisi en ucuzlarından bir tanesi de o. Rüzgar'dan 39 dolar tutarındayım şu anda kilowatt saat olarak. Oysa e, gazla çalışan bir enerji sistemi ki hala Amerika Birleşik Devletleri'nde ortak çözüm olarak kullanılıyor. 59 dolar. Yani 34 nerede? 39 nerede 59 neredey Yani neredeyse iki katına yakın şey Güneş enerjisinin Üstelik Bir de mesela şey kömür kömür yakan bir yani santralse bu hesaplara bakılacak olursa megavat saat olarak 108 dolarmış yani 3 katından fazla neredeyse evet ee, şeyin, güneşin de 2 de katından fazla tam 2 katı daha doğrusu ee, gazla çalışan şeylerden Do doğrudan doğruya yeni gelişmelerde füzyon gibi de daha da düşürülebilir fiyatları yani oxford üniversitesinin bir şeyi de yayınlamış olduğu ta 2021'de aslında geçen sene yani yayınladığı bir şey de araştırma çok net olarak ortaya koyuyor. Hem güneş hem de rüzgar enerjisi ve onların <gülüyor> gücünü de şey yapacak, ayakta tutacak olan bataryaların, pillerin de yani güneş battığında ya da rüzgar kesildiğinde onu pil batarya için onun da fiyatlarında büyük düşme, düşmeler oluyor ve bunlara learning curves diyorlar yani öğrenme eğrileri yani ne kadar daha çok bunlardan yaparsan imal edersen o kadar daha iyi öğreniyorsun ve fiyatta düşüyor ucuzluyor yani şu anda da e, şeyler iki katına çıkarken güneş e, enerjisi sistemleri Bunların fiyatları da 3'te 1'e düşüyor. 3'te birine düşüyor. Dolayısıyla yani çok önemli bir fosil yakıtlarla yenilenebilir enerji arasında giderek şey yapan bir büyük fiyat farkı var. Giderek arası açılıyor ikisinin arasındaki fiyat farkı. Ve ne kadar çabuk geçersek yenilenebilir enerjiye diyor Oxford'daki yapılan araştırma o kadar daha fazla para tasarruf edebiliriz diyorlar ve trilyonlarca dolarlık farklardan bahsediliyor. Onun için de anlamlı yani. Fakat tabii nasıl yapılacağına da muhakkak bakılması lazım. Yani gazı yerden çıkarmak için işte şey yaparsan bayağı yüksek bir deniz trafiğiyle taşımak da bunu gemilerle taşımak kömürü ve gazı ve petrolü yanmak için sağdan sola kıtalar arasında dolaştırıp gezdiriyorsun halbuki yani yüzde bütün dünyadaki şeyin gemi denizcilik şeyinin bu konudaki ticaretin faaliyetin yüzde kırkı zaten bu işte sadece kömürü, gazı ve petrolü dolaştırmaktan ibaretmiş yansın diye. Yani onun için de fosil yakıt endüstrisinin yenilenebilir enerjiden niye bu kadar nefret ettiğini de kolaylıkla anlıyorsun. Yani sadece çünkü sana para versinler diyorsun şirketler adına konuşuyor yani bir ki ben, para vermesini bekliyorsun enerji için. Halbuki onlar güneşin çıkmasını bekliyorlar ve en aptalca iş modeli budur. Onun için de katiyen gitmiyorlar. Bir yerden ve baskı altında baskı altında tutuyorlar bütün dünya petrol ve kömür şirketleri ve enerji şirketleri. Yani son 50 yıl içinde, son yarım yüzyıl içinde fosil yakıt şirketleri 2.8 milyar dolar kazanmışlar. Günde. Bu da bayağı bir sorun yani. Çünkü yani bunu hayata tutmak için mecburlar. Yani çok önemli bir mücadele devam ediyor. Bill McKibben'in bu hesaplarına daha fazla devam etmeden bitireyim burada. Ama e, yani çok ciddi bir şey var. Yeni ısı pompaları induction denen gaz ocakları yerine çocukları astım yaptığı belirlenmiş olan şeyler yerine de induction metoduyla en ocaklar var. Bunlar da gerçek fiyatları da gayet düşük hmm. ve yani çok para tabii bunları yenilemek çok paraya mal olur ama öylesine bir önümüzde meydan okuma var ki dünyanın yok oluşundan bahsediyoruz medeniyetin insanlığın çok dara düşeceğinden 140 milyon ev ve apartman varmış Amerika'da Amerika ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde yani e, yani bunları hepsini tamiratı sistemi yapacak olan, tesisat yapacak olan elektrikçi bulmak bile zor. Yani Amerika'nın 1 milyon daha elektrikçiye ihtiyacı olduğunuza hesap etmemiz lazım diyor. Yani basit bir matematik probleminden bahsediyoruz. Bütün iklim krizini çözmekte anahtar rol oynayabilir diye ilginç derinlikli ve bazı yönleriyle tüyler ürpertici, bazı yönleriyle de güldürücü, insanı güldüren yönleri olan bir makalesi bir McCabe'nin. Kısmen özetlemeye çalıştım ama bu anahtar olabilir. Bütünüyle bunun üzerinde çalışmak ve yapılan aktivistlerin bu konudaki faaliyetlerini de e, takip edip onlara katılmakta bir yol olabilir diyordu Bill McCabe'nin. Bu makalesinde galiba da süreyi de bu şekilde tamamlamış oldum arada bir de parça çalmayı düşünüyorduk ama buna vakit kalmadı böylece e, bitirelim o zaman hepinize hoşçakalın diyorum.